İnna Allah'e kan عليكم يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً صديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمدٍ صلّى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علماً وفهماً والحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع المذنبين محمد Sallu ala seyyidina ve seyyidil enbiya-i Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettekhiz ve ve aduvvekum evliya ila ahiril ayah. Sadakallahul azim. Kava'it fit tekfir kitabında hala kavramlar bölümündeyiz. Yani kurallara daha başlamadık. Bu kavramlardan da dokuz kavram var bunları da inşallah sıra sıra bilelim. Birincisi küfür, ikincisi şirk, üçüncüsü fısk, dördüncüsü zulüm, beşincisi nifak, altıncısı zındık veya zındıklık diyelim. Yedincisi riddet sekizincisi heva, Onuncusu da muhalat yani dostluk. Bir daha söyleyeyim. Birincisi küfür, ikincisi şirk üçüncüsü fısk, dördüncüsü zulüm, beşincisi nifak, altıncısı riddet, yedincisi zındık, altıncısı zındıklık, yedincisi riddet, sekizincisi heva ve heves, dokuzuncusu da muhalat yani dostluk. Bunların her birisi İslam'dan çıkartan sıfatlar olarak bilinir. Bunların her birisi İslam'dan çıkartan sıfatlar olarak bilinir küfür yani kafirlik iki şirk müşrik olmak üçüncüsü fısk dördüncüsü zulüm yapmak beşincisi nifak altıncısı zındık yedincisi riddet sekizincisi heva ve heves dokuzuncüsü da muhalat dostluk şimdi biz bu bunların tariflerini yaptık Tabii ki şimdi tarifte e, riddet bölümündeyiz yedincideyiz e, altıncıda Zındıklık bölümünde bir takım e, misaller kaldıydı. Onları biraz daha detaylı olarak işleyeceğiz Ve şunu bileceğiz ki bunların her birisi İslam'dan çıkartan sıfatlardır. İslam'dan çıkartan sıfatlardır. Ama bunlar kendi aralarında kısımlara ayrılıyor. Yani bu dokuzda bittikten sonra bir daha e, kısa da olsa bir toparlama yaparız inşallah. Ama bunları bu şekilde en azından ezberleyin. Tamam mı? Dersleri dinlerken olsun e, veyahut da derslere katıldığın zamanlarda olsun bunları bilelim. Ve bunlar mesela küfrün, küfr ekber, küfr-ı asgar, şirkin, şirki ekber, şirki asgar. Fıskın da aynı şekilde, zulmün de aynı şekilde, nifakın öyle değil ama biraz farklı ifadeyle nifak-ı itikadi, bir de ne vardı nifak-ı Ameli vardı yani itikatta münafıklık bir de amelde münafıklık ki bunlar her bir zaman Kur'an'da ilk etapta geçtiğinde ve hadiste ne anlayacaktık? İlk etapta anlayacağımız büyük küfür olanlar ama bir takım karineler varsa onun büyük küfür olmadığına dair o zaman biz onunla ne diyeceğiz? Büyük küfür değil küçük küfürdür, büyük şirktir, küçük şirktir gibi olanlar vardır onların misalleriyle işledik. Şimdi riddet bölümündeyiz ancak... Ee, zındıklıkla ilgili bir hadisi okuduyduk o hadisin biraz daha detayını çünkü geçen hafta e, soru soranlar oldu onunla ilgili istedik ki hem de bu Kavaid-i Tekfir'de sahabeden e, birileri geçtiği zaman onunla ilgili detaylı bilgiyi bilelim onunla ilgili hadisi detaylı bilelim ki aklımızdan hiç çıkmasın. Ne gibi? Hazreti Aişe radıyallahu anh'a kıssasında olduğu gibi. Şimdi bugün de biraz daha detaylı şey işleyelim e, nasip olursa. Hatıb bin Ebi Belta'a kıssası. Çünkü bunun e, anlaşılması birçok meselenin anlaşılmasında anahtar olan bir e, kıssadır bu. Evvela bununla ilgili hadis-i şerif okuyalım. Bununla ilgili ayet-i kerime de var. Onu da okuyacağız birazdan inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Ba'etheni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana ve zübeyr vel miqdada bin esved. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Zübeyr ibn avamı, miqdada bin esved'i gönderdi. Dedi ki, Gidin haq denilen bir bahçe var. O bahçeye kadar gidin. Fe inne biha za'ineten ve mea kitabun. Orada devenin üzerinde bulunan hörgücün kapalı olarak giden eskiden öyle bir şey vardı. Araplarda yaparlardı. Kadınları orada küçücük bir oda gibi bir şey yaparlardı. Kadınlar orada giderdi. Yani normal onlar erkekler gibi ayaklarını koyup oturması değil. Küçücük bir oda gibi bir şey yaparlardı. Onda kalırlardı. O zamanki o kadın da diyor ki bir zayine düğün edeniz zaman odur işte devenin örgütün üzerine konulan bir e, mahfel gibi bir şey. Bir kadın var, onda da bir mektup var. Fahuzuhu minha o mektubu ondan alın. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki: "Fentalakna taada bina khayluna hatta enteyna ila'r rauda." Biz gittik, atlarımızla hızlı bir şekilde koştuk ta ki o ravza'ya, hah denilen yere geldik. Feeza biz biz zayine biz o kadının yanına geldiğimiz zaman fakulna ihricil kitab. Kadına dedik ki o mektubu çıkart. Faqalet ma ma'iyen min kitab. Dedi ki benim bir benim yanında bir mektup gibi bir şey yok. Fakulna le tukhrijanna el kitab au lenulqiyanna el thiyab. Dedik ki ya o mektubu çıkartacaksın ya da biz seni elbiselerini soyacağız. Fa tu min iqasiya. O zaman kadın onu saçındaki zülfün içerisinden çıkart. Yani saçını örmüş, saçını zülfünün içerisine o mektubu yerleştirmiş. Yani normal bir insanın aklına gelmez öyle bir şey. Fe'tina bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına getirdik. Fe iza fihi min Hatib ibn Ebi Mektupta yazıyor ki Hatib bin Ebi Belta'dan mektup kime? İlâ unâsin minel müşrikînü min Mekke. Mekke halkından, müşriklerden bazılarına. Yuhbir ruhum o mektupta haber veriyor. Bir bazı emri Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yapacağı bazı işleri söylüyor. Fekâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Hatıbıma hâdâ. Nedir bu ey Hatib? Ne yaptı bu yazdığı mektup? Hattibine Nebivel taaddid ki la taacel alayhi ya Rasulullah benim için acele davranma inni kultum ra'en mulsakan fi kureyş ben Kureş halkına sonradan katılan birisiyim ve lem ekun min enfusi kureyş'ten olan biri değilim ve kana men ma'ake min el muhacirin lehum karabatun bi Mekke senin şu yanında bulunan muhacirin her birisinin Mekke'de akrabaları var çoluğunu çocuğunu koruyacak akrabaları var ama benim yok yahmune biha ehlihim ve emvalim onların ailesini çoluğunu çocuğunu mallarını koruyacak herkesin Mekke'de akrabaları var ama benim yok fahbptu istedim niyim fateni zalike min alnse bifiim an atkhza indohum yeden yahmune biha karabti ben de istedim ki benim bu soy açısından olan boşluğumu bu yazmış olduğum mektupla onların katında beni koruyacak bir elim olsun bir yardımcım olmasını istedim bu mektupla ki dolayısıyla o mektup adeta benim akrabalarım olacak benim soyum sopum olacak ki o vesileyle benim çoluğum çocuğum ve param malım imkanım korunmuş olacak orada. ve me fealtu kufran <gülüyor> ولا ارتدادا ولا رضا بعد الإسلام أما يا رسول ben bunu kafirlik için yapmadım ben bunu mürtetlik için de yapmadım ve İslam'dan sonra kafirliğe razı olmak için de yapmadım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki laqad sadaqukum bu size doğru söylüyor diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulullah deyni adribu bi'unu haza'l münafık Ya Resulullah bırak ben bu münafığın boynunu vurayım Aleyhissalatü Vesselam'da cevabında diyor ki İnnehu, kad şehide bedran bu bedire katılmıştır. Ve ma yudirike Allah en yekûne kadı tala alâ ehli bedirin fekal ameluhu ma şiittüm fekad gafartuleküm Allah Celle Celaluhu Bedir halkına bakmıştır ve demiştir ki Bedir halkına bundan sonra ne yaparsanız yapın ben sizin günahlarınızı bağışladım. <gülüyor> ve bunlar hakkında da bu Mümtehine suresi birinci ayet gelmiştir. Şimdi bu birinci Mümtehine birinci ayeti de okuyayım. Aslında Mümtehine birden üçe kadar olanı inmiştir. O ayetleri okuyalım. Ondan sonra açıklamasına geçelim. Ya eyyüllezînâ amunûlâ tettehid ve'edûvî ve'edûvîküm evliyâ. Ey iman edenler benim ve sizin düşmanınızı dostlar edinmeyin. Tulkûne ileyhim bilme vade. Siz onlara sevgi besliyorsunuz. O fakat küfrü bima ca'akum min el hak. onlar size gelen hakkı inkar etmişlerdir. Yukhrijunur rasule ve iyakum en tu'minu billahi Onlar resulünü ve sizi Allah'a inandığınızdan dolayı dışarı çıkartmışlardır. Onlar Resulullah'ı ve sizi Allah'a inandığınızdan dolayı Mekke'den çıkartmıştır. İn kuntumu haracetum fi sibili o abdiga ilehim Siz eğer benim yolumda cihada çıktıysanız ve benim rızamı talep etmek için bir yola çıktıysanız böyle bir şey asla yapamazsınız. Tüsirrone ilehim bilmevde. Siz onlara nasıl sevgi besersiniz? alemu bima Ben sizin gizledikleriniz de biliyorum. Aça vurduğunuz şeyleri de biliyorum diyor Allah Teala. Oamen yifel içinizden kim böyle bir şey yaparsa fakat dalese wa sebil onlar hak olan yoldan sapıtmış olurlar. İn kafukum eğer onlar size galip gelseler savaşta yekun lekum e'den muntahene bir üç evet yekun onlar size düşman olurlar. Ellerinizi ellerini sizin üzerinize uzatırlar. Yani sizi öldürmek isterler. Ve dillerini de kötü bir şekilde uzatırlar. Yani hem elleriyle size zarar verirler hem de dilleriyle onlar size zarar verirler. Ve vaddû lev tekfurûn Sizin de kafir olmanızı isterler. Kafirin özelliği böyledir. Sen kafire dostluk kurmak istersen sen kafir oluncaya kadar seninle uğraşır. Hedefi odur. Sen diyemezsin ben hem onunla arkadaş olayım hem de dinim koruyayım. Böyle bir şey yok. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا uladukum يَوْمَ الْقِيَامِ Burada allah Teala hat Bin Ebu diyor ki ve bunun zınrında tüm Müslümanlar diyor. Sizin akrabalığınız ve evlatlarınız size fayda vermeyecek kıyamet gününde. Akrabalarınız ve çocuklarınız size fayda vermeyecek kıyamet gününde. Yafsilu <gülüyor> beynekum Allah sizin aranızda hükmedecektir, aranız ayıracak. Vallahu bir taamelne basir. <gülüyor> Allah Teala yaptıklarınızı görendir. Şimdi bu ayet-i kerime ve şimdi hadis-i şeriflere tekrar bir daha dönelim, açıklamaya girelim. Şimdi burada ne var? ...birinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor. Neyi biliyor? Gidin diyor, hak mevkine gidin. Orada bir kadın var. Orada, onda bir mektup var, onu alın gelin. Bakın, bu haberin hepsi Allah'tan gelen vahiyledir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden bilecek? Hatıb bin Ebi Belta'nın mektup gönderdiğini, bir kadınla gönderdiğini, o kadının şu anda hakk denilen mevkide olduğunu nereden bilecek? Bunların her birisi nedir? vahiyledir. Ondan sonra gidiyorlar bunlar, e, o kadına diyorlar ki mektubu çıkart. Veyahut da seni soyacağız. Kadın bakın o zamanki müşrikler bile olsa, o zaman kafirler bile olsa yani elbisesinin çıkartılmasından razı değiller Yani bu zamanki kafirler gibi değil. Bu zamanki kafirler yani elbisesini soymak onlar için rahatsızlık vermez yani. Soyunmalar, onlar için bir reklam aracı hatta. Aracım. Yani o öyle olan bir kadın Mekke müşri bile olsa ne yapıyor? Elbiseni soyarız dendiğinde hemen teslim oluyor diyor ki yok böyle bir şeyi müsaade etmem ben size mektup vereceğim <gülüyor> ne yapıyor saçının içerisindeki o zülüfün içerisinde mektubu çıkartıyor ee, evvela o başka rivayetlerde bu hadisin birçok rivayet türü var ee, diyor ki bende ki, mektup yoktu ya bu kadın ee, Hazreti Ali diyor ki vallahi ma kezebna vela kezebna. biz yalan söylemiyoruz niye çünkü Bizi gönderen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve la ve biz yalanlanmadıkta. Yani biz iyi biliyoruz ki sende mektup var. Çünkü bizi gönderen Allah'ın Resulüdür. İfadesi var başka rivayetlerde dediğimiz gibi. Evet. Burada ne var? Hatıb-ı burada açıklayacağımız başka bir meselem. hatıb bir Nebi bu meselesini açıkladıktan sonra diyor ki Ya Resulallah ben bunu kafir olduğum için yapmadım ben bunu dinden döndüğüm için de yapmadım ve İslam'dan sonra küfre rıza gösterdiğimden dolayı da yapmadım etini almaya geldi sen onu ayarlayın ama o 5 kilo et başkasının buna değil kıyma verir evet diyor ki burada ben bunu kafirlik için yapmadım mürtet olduğum için de yapmadım ve İslam'dan sonra küfre razı olduğum için de yapmadım. Yani burada Hatib bin Ebi Beltan neyi biliyor? Burada Hatib bin Ebi Belta'nın bildiği bir Müslümanın kafirlere Müslümanların aleyhine casusluk yapması nedir? Bu onları dost edinmedir ve bu kişi İslam dininden çıkartır. Bu kişi ne yapar? İslam dininden çıkartır. Onun için bu ifadeleri özellikle kullanıyor. Diyor ki ben kafir olduğum için bunu yapmadım. Bakın daha bu hadiste mesela daha Hazreti Ömer ben onun boynunu vurayım demiyor. O biliyor içinden biliyor ki böyle bir şey yapmak insanı kafir yapar. Ama benim meşru bir mazeretim var diye onu belirtmek istiyor. Diyor ki <gülüyor> Ben bunu kafirlikten dolayı yapmadım. Ve dinden döndüğümden dolayı da yapmadım. Ve İslam'dan sonra Kafirlik hoşuma gittiği için de yapmadım. Yani ey Allah'ın Resul ben onlardan memnun değilim ben onları sevmiyorum. Çünkü e, Müslümanların aile yine casusluk yapmak Müslümanları sevmediğinin ve kafirleri sevdiğinin bir belirtisidir. Kafirleri sevdiğin burada diyor ki ya Resulallah, ben bunun için yapmadım. Ben orada çoluk çocuğum var malım var onların korunması için bunu yaptım. Bir de bu var. Ondan sonra burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet bu doğru söylemiştir. Nereden biliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylediğini? Yine vahiy ile biliyor. Ondan sonra burada leallallaha ifadesi kullanılıyor. Bazı e, şeylerde tercemelerde mesela bu hadisinin tercimesinde şu ifade geçmiş. Diyor ki belki Allah bunlara baktı, Bedir eline baktı da onlara dedi ki dilediğiniz yapın. İşte bu Tercümelerdeki en büyük hatalardan birisi de bu. Le'alle kelimesi evet Arapçada belki anlamına gelir ama böyle ayet ve hadislerde kullanıldığı zaman muhakkak anlamına gelir. Yani kesinlikle anlamına gelir. İşte bununla ilgili de birisi geçen yine itirazda bulun dedi ki işte böyle ifadeler yazmışlar. Belki Allah bundan dolayı Belki de başka bir sebepten, şey belki Allah bakmıştır gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tereddütlü ifade kullanmış gibi söylüyor. Bu, böyle bir inanca, düşünce nereden varıyor işte? Lealle kelimesine Türkçe anlam öyle belki anlamı verildiğinden dolayı. Evet, şimdi bu ayeti de ne olmuştur? Bunların üzerine nazil olmuştur. Nedir burada? La tattakihu ve aduwukum awliya. İşte vela ve bera meselesi var ya, vela ve bera meselesinin küfür olduğunun belirtisidir. Ve geçenki dersimizde de dedik ya, bir Müslümanın kafirle olan dostluğundan hangisi İslam dininden çıkartıyor? Müslümanların aleyhine onlarla olan birleşmede. Mesela dedik ki casusluk gibi. Müslümanların önemli sırrını onlara gidiyor ifşa ediyor mesela Hatıb-ı Nebi Belta'nın yapmış olduğu bu hata neydi? hatıb bir Nebi Belta'nın yapmış olduğu o hata Müslümanların belki de zaferi olacak veya hezimeti olacak. Zaferle sonuçlandı ki çünkü onlara haber ulaşmadı Mekke'nin fethi yani Mekke'ye ve vesselam e, saldırıda bulunacak. Bu çok önemli bir e, gizliliktir çünkü niye? Bir devlet veya bir ordu bir topluluğa savaşacağı zaman düşmana haber vermeden ansızın baskın yapar ki gaflet anında yapılan baskında birçok düşman tarafı hezimete uğratılır. Düşman haber vermez ki biz size yarın beşte geleceğiz saldırı yapacağız falan. Böyle haber verilmez değil mi? Niye bu nedir? El harb, ya. harb hiledir yani bu Müslümanlar tarafından da olsa hiledir. Kafirler tarafından olsa da bir hiledir. Dolayısıyla düşmanı yanıltıcı bir şekilde ve ani baskınla savaş olur. Dolayısıyla bu Hatıb-ı Belta'nın yapmış olduğu neydi? Müslümanları belki hezimete uğratacak bir meseleydi. Ama ne diyor ben bunu küfürden dolayı, irtidattan dolayı yapmadım diyor. İşte bunu burada Abbasir Tartusi iki yerde almış bu kıssayı bu kıssayı iki yerde almış geçen e, e, bir dedi bana dedi hocam bu konuda ayetinmesi lazım dedi diyor evet. o düğünde evet. so, o gün aklıma dedim ki sen Allah'ı sorgulayamazsın o gün gitti bakşam bununla ilgili ayet var sonra da aklıma geldi sonradan aradım dedim ki evet bununla ilgili Mutehine Suresi birinci ayet onunla ilgili inmiş nazil olmuş bir ayet-i kerimidir tamam bunu da böyle bilmiş ol yani o da o şekilde hakikaten güzel düşündü öyle bunu da anladık değil mi inşallah Heh, şunu söyleyelim ee, Ebu Basır Tartusi bu meseleyi iki yerde alıyor iki yer nedir birincisi zındıklık bölümünde alıyor ikincisi muhalat bölümünde alıyor o da gelecek Dost, dostluk kurmada alıyor ve biliyorsunuz ki ikisi de küfür olandı ve zındıklık neydi zındıklık bir insanın içerisinde kafirlik var müslüman gözüküyor ama her fırsatta Küfrün yanında kafirin yanında muhalat da ne kafire dostluk kurmak Müslümanların aleyhine olarak Müslümanları hezimete düşürmek onun hoşuna gidiyor. Onun için onların e, hoşuna gidecek bir şekilde e, kafirlerle Müslümanların aleyhine müttefik olmak ama bir yandan da kendisini Müslüman saymak adam ben Müslümanım diyor Müslümanların yanına geliyor Müslümanların sırrını öğreniyor yani resmen casus işte dediğimiz casus bu, mu? neye İst yok yok bunu orada almış diyorum yani oraya zındıklıkta mı yoksa muhalatta mı muhalatta da muhalatta da. ya zaten pek bu <gülüyor> hadis-i diyor ya ben bunu kafirlikten yapmadım. Hı. İrtidattan da yapmadım ve İslam'dan sonra küfre razı olduğum için de yapmadım Aynen. diyor ya Aynen. İşte bu ifade onu bu maddeler içerisine koyuyor. Yoksa biz demiyoruz ki tabii ki Hatıb bin Ebu Belta, geçmiş ve gelecek günahlar affedilmiş Bedir ashabından cennetlik birisi. Yani öyle olmasa bile zaten onu <gülüyor> birkaç <gülüyor> yapmadığını kendisi. De tabii de o yapıyor. onu söylüyor. Evet. Tabii ki. Ancak burada almasının sebebi Böyle bir olayın insanı küfre sokmasının vesilesi. Aynı. Yine de burada şeye bakarız demek yani o insan niyetine bakmaz mı? İşte e, o insanın tevili, o insanın dinlenilmesi tabii ki aynı. Evet. Yani başka altında başka altında yapmış olabilir yapmış olabilirim. bu konuda davranırsak tabi aceleci davranılması gerekir aynen ancak bu olay insanı küfre sokan bir ameldir bir bir de şu var şunu da söyleyelim söylemişken zaten o dostluk bölümünde bir daha tekrar bu mesele gelecek bir insanın bir mazeretten dolayı bir kere yapması var bir de bunu devamlı yapması var. İkisi arasında fark var. Tabii muhakkak. Anlaşıldı mı? Bu çok önemli bir şey. Yani mesela elbette ki Müslümanların arasına girm, casusluk yapanlar bir kere yapmıyor, öyle değil mi? Adam bunu devamlı, meslek edinmiş. Adam buradan para kazanıyor. Yani bu insanlarla Hatib bin Ebelt'a farklıdır yani. Bu insanlarla Hatib bin Ebelt'e çok farklıdır. Yani e, hani dedik ya bir önceden. İşkence altında Müslümanın başka Müslümanın isimlerinin verilmesi istenildiği zaman söylemesi caizdir dem dedik ki hakikaten de meşrudur. Yani dediği zaman en azından kınanmaz diyelim. En azından bu konuda bir ruhsat vardır diyelim. Ama böyle olması var bir de var ki Müslüman gidip kafirlere Müslümanları fişliyor. Allah Allah. İkisi arasında fark var değil mi? Ama sonuçta baktığında olay aynı. İkisinde de isim verme olayı var. Ama birisinde bir işkence altında veya dediğimiz gibi bir takım mazeretlerle bir kere yapmış olması var, bir kere bir hata düşmüş olması var. Bir de var ki adamın mesleği o, yıllarca bu işi yapıyor. Devamlı Müslümanların aleyhine Müslümanların başına bir olay geliyor. Bakıyorsun o adamdan çıkmış. Müslümanların başına bir olay geliyor. Bakıyorsun o adamdan çıkmış. Bir değil iki değil. Bu zaten süren bir meseledir. Evet ama şunu bilelim ki sonuçta zındıklık küfürdür. Mualat küfürdür yani kafire dostluk yapmak insanı ama bu dostluğu da iyi anladık değil mi inşallah yani bir müslümanın biz Almanya'da yaşıyoruz mesela kafirle iyi davranması bir hristiyanla iyi davranması o müvalaata girmez dostluk bölümüne girmez ne bileyim evinde çorba yapmışsın ona vermişsin veyahut da hastalanmış geçmiş olsun demişsin bunlar o bu anlamdaki dostluğa girmez anlaşıldı değil mi Yok. müslümanların aleyhine kafirle müttefik olmak budur insanı küfre sokak evet bu mesele en azından hadis-i şerifi de anladık tamam mı bu mesele inşallah bir daha da zaten şeyde de geçtiği zaman biraz daha net olmuş oldu değil mi Aha. geçenki şeyleri kapatmış olduk inşallah tabi böyle olduğu zaman söyleyin ya yani. böyle bazıları söyle biz bu meseleyi anlamadık farklı şöyle böyle yanlış anlaşılıyor gibi biz beşeriz söyleyeceksiniz peygambere ve sade vahiy gelirir, düzelir düzeltilmesi olur onun dışında olmaz. Evet şimdi bir de ne vardı? Bu <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ee, çobanların öldüren insanların Ali sallallahu aleyhi ve ne yaptıydı? Bak. Onların eller ayaklarını çaprazlama çaprazlaması, kesmesi. Çaprazlaması, hadis rivayetine bak var burada bak. Hadis işte şeyde farkları bir var. Birçok var. Birçok var yani. Selatiz bir öncecisini yoksa o var? O gönderdi mi diyorsun değil mi? Ha gönderdi. Gönderdiğin bir öncesine bir soru yani var bak. Şey var var birçok rivayet var. Aa burada. Fakat <gülüyor> ve <gülüyor> var. Ellerini ayakları çaprazlama kesti ve gözlerini de oydu Ali Seyyid hocam Semel <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptı biliyor musun hatta bak? Çivileri kızarttırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ateşle kızarttırdı. Ondan o ateşle kızdırdıktan kızdırdıktan sonra şey yaptı. Gözlerine şey yaptı bil, Mil yaptırıl mı çektirme. Yani onu körettirmiş. Köreltme. Ha yani evet gözleri, gözleri çik. Yani. İşte çiviyle, çiviyle yapıyorlar. Orada ostitüçer orada çivi de şeyine diyor ki yani o zaman işte gözünü görmemesi halinde bil çekmedir diyordu. Ha belki onu öyle semile evet. kelimesini öyle açıklamadır. Ama demiri Kızartıp onların gözlerine şey yaptı onların. Bir de açıklamada Arapçadan Türkçe açıklamalı. oyma şey yapma yaptı ama bu tamamen böyle. Ha göz çıkartma adayıp, gibi. Orası. Ama şimdi şu var bu, bu zaten çobanların yaptığını aleyhissalatü vesselam onlara. Hı. Çobanlara yaptığını aleyhissalatü vesselam onlara yapmıştır. Şimdi bu hadisi bir daha okuyalım çünkü bu da yanlış anlaşıldıydı. Bir de bundan sonra gelecek birkaç tane şeyler vardır. Ee, onları da söyleyeceğiz inşallah. Evet. O bir daha okuyalım. Çünkü bunu okurken en son okuduğumuzda dersin sonuna gibiydi. Biraz kafa karışır gibi oldu açıklamadan vakit bittiydi. Yine de vakit doluyor da yine bunu da söyleyelim. Anenesin radıyallahu <gülüyor> anh kadime ale nebi sallallahu aleyhi ve sellem neferu min Ali sallatu vesselamın yanına sekiz tane ökül kabilesinden insan geliyor. Fa eslemu ha doğru oymak gözünü olduğu yerden çıkartmak doğru anladım. Demiri kızartıp ama şey yapıyor yani Ali Salatü onu gözlerine tutuyorlar evet. kör kör oluyorlar evet. Ne forumunu bunlar Müslüman oldular. Feci Medinete bunlar Medine'nin havası ağır geldiğinden Ali Salatü Aleyhisselama şikayette bulundular bunlar. Fa Aniyetü ibl'es sadaka. vesselam da onlara dedi ki: Gidin. Zekat develeri var. Onların yanına gidin. Feşrabu min abwa Onlar da onların idrarlarından ve sütlerinden içtiler. Fea'alu <gülüyor> fasahu. Bunu yaptılar ve böylece sahat da buldular fartedu ve katlru ruataha oldular ve o çobanları öldürdüler ve ve ne yaptılar ee, o hayvanları alıp gittiler o develeri de alıp gittiler febe'se fi asari meali sallatu haber geldi onların peşine gönderdi feutiye bim onlar getirildi fakat aydium ve ali sallatu vesselam onların ellerini ayaklarını çaprazlama kesti ve sema alyunahum ve onların gözlerine hem mil çekme diyordu değil mi? Doğru aynen. Gözlerine ama o çiviyle çivi de, çivileri kızarttırdı aleyhissalatü vesselam o metalleri. Onların gözlerine böyle kö, körleştirdi. <gülüyor> Ondan sonra onları kanları akınca e, mesela dedik ya savaşta dağlama yaparlar. Dağlamada nedir? Kan akan bir yeri e, kızarmış bir demir tuttuğun zaman o kan akması durur. Alisa Tusam öyle bir şey de yapmadı. Ya yani buna da dağılma deniyor. O dağılmayı da yapmadı. Hatta Matu bu şekilde de bunlar öldüler. Ve bunun içinde Maide suresi 33 34. ayetlerime der. İnne mecza'ullezine yuharibun Allah ve Resuluhu ve yesa'un fil ardı fesadın en yukatlu ev yusallabu ev tuqatta'a eydihim bi min Allah ve Allah bedenlerin cezası. Ve sınıflar da ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak için koşturanların cezası nedir? En yukattelü <gülüyor> öldürülmeleridir. Ev yusalle bu da bunların asılmasıdır bunların. Ev tukatta eydihim ve arjuluhum veya da bunların ellerinin ayaklarının kesilmesidir. Min <gülüyor> hilafin çaprazlama kesilmesidir. Ev yunfeu min alart veya da bunların yurt dışı yapılması, sürgün edilmesi bulundukları yerden sürgün edilmesidir. Zalikelum hizun fid bunlar için dünyada rezillik budur bunlar için. Bu ceza onlar için ceza budur. Ve len fil ahireti ahirette de bunlar için büyük bir azap vardır. 33 bu. 34'te de illerle deneta ama bunlar tövbe ederlerse. Minkabil ente dilu alim. Siz onları yakalamadan önce tövbe ederlerse o zaman onlara bu ceza olmaz felem ki en Allahu'r-Rahim. Allah Teala gafurdur ve rahimdir. Şimdi bu ayeti kerimelerle de Allah Celle Celaluhu bunların cezasını da belirlemiş oluyor. Şimdi burada asıl problem ne biliyor musunuz? Buradaki asıl mesele bunlar Resulullah'a harp açmışlar. Çünkü Resulullah'ın otoritesine savaş açmışlar bunlar. Resulullah onlar bir yere gönderiyor onlar sıhhat bulsun diye hem çobanların yanına gönderiyor ve oradaki devedin sütlerinden idrarından içiyorlar sıhhat buluyorlar Orada arada barınıyor o çobanlar da onları himaye ediyor bunlar da ne yapıyor bunları öldürüyor Allah Celle Celaluhu bunları ne sayıyor Allah ve Rasulüne savaş açma olarak sayıyor Allah ve Rasulüne savaş açma olarak sayıyor burada da nedir bu? Ee, şeydir bunlar mürtet olmuşlardır yani mürtette ne vardır mürtette İslam olmuş bu İslam'dan sonra dinden dönmüş şimdi İslam'dan sonra dinden dönmenin cezası normal kafirin cezasından daha ağır niye daha ağır çünkü o ona vahiy gelmiş o vahyi görmüş İslam'ın nuru onun içerisinde girmiş Müslümanlarla beraber bulunmuş o Kur'an okumuş Kur'an dinlemiş böyle insanlar olmuş mesela İbn-i Hatal mesela. İbn-i Hatal de onlardan biri. İbn-i Hatal de şeyi duyuyor mesela. Vahiy duyuyor. Onunla ilgili hadis-i serifi de okuyayım ben şimdiki inşallah. Ki bu meseleler anlaşılsın tam. 33-34 maide. Evet. Şimdi şunu da söyleyelim. Bukhari'de olması lazım. Mekke Savaşla bu Buhre'de, Tirmiz'de, Ebu Davud'ta oralarda da geçiyor. Mekke savaşla mı fethedildi yoksa sulh ile mi fethedildi? Mekke savaşla fethedilmiştir. Mekke ne ile fethedilmiştir? Savaşla fethedilmiştir. Mekke'nin savaşla fethedildiği babı diye başlık atmışlardır. Bu hadisleri ve başka hadisleri delil göstererek. Şimdi bakın, e, ve bir de ne var? Ali sallallahu aleyhi buyuruyor ki: "Kim bu Süfyan'ın evine girerse" emandadır. Kim kapısını kapatırsa emandadır. Kim silahını bırakırsa emandadır. Ama bunun dışında sokaklarda kim bulunursa onlar öldürülecek. Karşı koyanlar. Yani elinde o zaman için silah değil kılıç bulunduranlar. Şimdi ıı, hadis-i herif okuyalım. لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحٍ مَكْهَ اَمَّنَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمَا النَّاسِ اِلَّا اَرْبَعَيْتَ نَفَرٍ Aleyhissalatü vesselam Mekke fethedildiği zaman herkese eman verdi. Ama bu şekilde eman verdi. Silahını bırakan Eman'dadır. Ebu Süfyan'ın evine giren Eman'dadır. Ve ee, silahın evine evine giren ev, evet evine giren karşımıza çıkmayan insanlar Eman'dadır. Ama Mekke müşriklerinden belirli bir grup ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ee, grup oluşturdular. Ellerinde kılıçlarıyla beklediler. beklediler. Hadis-i serif okuyalım. Ancak dört kişiye Eman yok. Bunlar hangi halde olursa olsun bunlara eman yok yani dört erkek ve amra iki tane de kadın dört erkek iki tane de kadına eman yok ve kâle uktuluhum ve in ve bi muteellikine bi'estârül kabe. Bunlar kabenin örtülerine sarılarak da görseniz bunları bulsanız bunları öldürün Kimdir bunlar? Bir, İkrimi bin Ebu Cehil Halbuki bu sonradan Müslüman oluyor kaçıyor 19. şimdi bu hadise var İkrimi bin Ebu Cehil, Ebu Cehil'in oğlu 2. Abdullah ibn Hatal, ibn Hatal öldürülenlerden. 3. Mikes bin Subabe. 4. Abdullah ibn Sa'd bin Ebî Serrâh. Abdullah ibn Hatal. Abdullah ibn Hatal gelince bu 4 taneden fu'drike ve Hakikaten Resûlullah sallallahu aleyhi dediği gibi Kâbe'nin örtüsüne sarılı olarak bulunmuş ve öldürülmüştür. Yani şimdi Kâbe'nin örtüsüne sarılı olmak iki anlama gelir. Birincisi eee yani adam gerçekten Allah'a ibadet ediyor, Allah'a kul olmuş. Biri ikincisi de وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ''Meslide haramda olana dokunma olmaz.'' Onlar sizinle savaşmadığı sürece siz onlarla savaşmıyorsun. Mescid-i Haram'a girdiği zaman bir insan emniyettedir. N nice suçlu insanlar olduğu zaman ne yaparlardı? Girerlerdi Mescid-i Haram'ın oraya dururdu. Kimse ona ellemezdi. Ama ne zaman Mescid-i Haram'dan çıktığı zaman ayrıydı. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunları siz Kabe örtüsüne sarılı olarak da görseniz yine bunları da öldürün. Abdullah ibn-i Khatal. Kabe. Kabe örtüsüne sarılı olarak bulundu, öldürüldü. Fessebaka in İlahi Sa'id ibn al Hureyf, Sa'id ibn-i Hureyf buna yetişti ve Ammar ibn Yasir ikisi koştular bunları gördüler. Ammaran, Sa'id ibn-i Hureyf, Ammar ibn Yasir'den önce davrandı ve Klan Eşhabbar-Raculeyn o iki kişiden en genci olandı. Fakat Elihu onu öldürdü, Abdullah ibn-i Vam mık yasıbını subaba mık yasıbını subaba gelince insanlar onu çarşıda yakaladı fakat eluhu onu öldürdüler vam mık İkrim'e gelince fakir belbeyr o denize yani şey gemiye bindi fakat tu gemide şiddetli bir rüzgar esti fakat asabu sefini gemide olanlar dedi ki ahlisu ikhlaslu olun yani dininize sarılın. Fa inna aleykum la tugiyan kumşeyah. Sizin tapmış olduğunuz ilahlarınız bugün size hiçbir fayda vermez. Çok samimi bir şekilde Allah'a yalvarın. Çünkü müşrikler niye puta taparlar? Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye. Allah yaklaştırıyor diyor. O gemide olanlardan diyor ki birbirlerine uyarıyorlar insanlar. O aradakileri bırakın direkt Allah'tan isteyin diyor. O da işte Allah söyletecek ya İkirme bin Ebu Cel de o gemide bu söz duyuyor. Diyor ki ilahlarınız bugün hiçbir fayda vermez size. Allah sizi kurtarır sizi Fakale icirme icirme o gün dedi ki vallahi le illam yuneccini minel bahri illa el bugün beni gemideki bu e, boğulmaktan Sadece ihlas kurtaracaksa laynecinin fil behle gayru karada olduğum zamanda beni kurtaracak olan yine ihlastır. Allah'ım o anda dua ediyor. Allahumma hinnelke alli alayya atad. Ya Rabbi ben sana söz veriyorum. In afeyteni mimma ene beni bugün bu halde bulunduğum halden kurtarırsan sana söz veriyorum. En ati Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Muhammed'e gideceğim sallallahu aleyhi ve sellem'e gideceğim. Hatta adaiye değil fiil. Elimi onun eline koyacağım. Yani Müslüman olduğunu söyleyecek beyat edecek. Fe le ecidenne gafu ve afuven kerime. Ve ben onu affedici olarak bulacağım. Yani ben gideceğim o beni affeder. Ben ona gideceğim. Feca'e fesleme Gitti ve kurtuldu ve gitti Müslüman da oldu. Ve ma abdullahi bini sa'di bini sarh. Abdullah ibn Sa'id bin Abi var. bu da fenneh anda Osman Hazreti Osman'ın yanına gizlendi bu. Falan daa Rasulullah sallallahu aleyhi sellem peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, insanları beyata çağırdığı zaman e, Hazreti Osman Abdullah ibn Sa'd bin Abi Sarh'ı da beraberinde getiriyor. Hatta oqfa sallallahu aleyhi peygamber Efendimizin önüne kadar getirdi. E bir Düşün ki senin en büyük bir düşmanın gelmiş ki bu senin benim değil bu Resulullah'ın en büyük düşmanı aleyhissalatü vesselamın hakkında cari kadınlarla beraber şarkı söylermiş içki içermiş falan böyle insanlar bunlar e, dalga içmiş hatta öyle rivayetler var ki e, Muhammed o vahiy getirmiş hatta. Muhammed sadece benim yazdıklarım yazdıklarıma iman ediyor. Yazmadığım şeyi iman etmiyor diye öyle şey mürtet olmuş, İslam'dan da dönmüştü yani. Neyse, kale Resulullah <gülüyor> Bey Abdullah. Eee Hazreti Osman diyor ki şeye peygamber Efendimize diyor ki ey Allah'ın Resulü Abdullah'la beyatlaş. Yani o gelecek Müslüman olacak. Sen de e, bir ümmetin olarak onu kabul et. Onunla beyatlaş. Salatu vesselam başını kaldırdı. Üç kere ona baktı. Bakıyor kafayı indiriyor. Bakıyor kafayı indiriyor. Üç kere böyle. Hiçbirisinde de şey yapmıyor. Yani aleyhissalatü vesselam onunla beyatlaşmıyor. Üçüncü seferden sonra febâya'ahu ba'de thalatin. Üçüncü seferden sonra beyatlaştı onunla. Fım kabul ala asabi daha sonra asabına yöneldi yani o gittikten sonra. fakal dedi ama kane fi kum rjulun şırsid. Akli başında adam yok muydu içinizde? Yakımu ile hepsi ile hâzı hepsi rahani kafetiye diye anbiyatiği ben ona el vermediğim zaman bin o halde gördüğü zaman fiyektiluh kaksaydı da içinizden birisi o adamı öldürseydi ya ben boşuna el uzat uzatmamazlık yapmadım. O halimi gören yok muydu? Sahabe diyor ki vallahi <gülüyor> yedrine ya Resulallah senin fi nefsik. içinde ne geziyor biz nereden bilelim? Halla <gülüyor> au'ma'te Bize gözünle işaret etseydin ya böyle hadi şunu hallet gibi. <gülüyor> Aleyhissalatu vesselam da ne buyuruyor bakın innehul la yanbagil nabiyn an yakun lehu kha'inatu a'yun Bir peygambere hain bir gözle bakışması yaraşmaz. Öyle yapmaya bir haince bakma diyor. E karısındaki düşman bile olsa onu yapmıyor aleyhissalatü vesselam. Ya. Şimdi burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? 3. seferden sonra bunun beyatını kabul etmiştir. Bu da bu şekilde olmuş başka bir rivayette de şöyle diyor. Abdullah bin Sa'd bin sarh sallallahu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Vahiy katipli yapıyordu. Abdullah bin Sa'd bin sarh şeytan. Şeytan onun ayağını kaydırdı. Feleha bil küffar. Kafirlere katıldı. Feemara bihi sallallahu aleyhi ve sellem an yuktala el feth. fetih. Fetih'i öldürülmesi emri taleh sallallahu lehu bin Affan. bin Affan onu kendi himayesine aldı. Fecaruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de Onu himayesine Almış oldu Onu da o şekilde Himayesinde kaldı Dolayısıyla şimdi bu şahısları da Öğrenmiş olduk değil mi Mıkyis bin Hübabe Abdullah bin Hatal Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh Ve bir de İkirme bin Ebi Cehil Bir de Öreniyler var Öreniyler kim? <clearsuz> <Purple doesn't haveselfbles> <Hispanipping> E, Okul kabilesinden olan o 8 kişi anlaşıldı mı o 8 kişi yani aleyhissalatü vesselam öldür, öldürttürdüğü insanlardan ama bu tabi 4 tane saydığımız Mükis bin hubab isimlerini verdiği Abdullah ibn Khatal, Abdullah ibn Sa'd ibn Ebi Sarh ve bir de Akirme bin Ebi Bunlar Ali aleyhissalatü vesselam diyor ki Kabe'nin örtüsünde bu, e, bulsanız bile öldürün ancak bunlardan 4'ünden ikisi e, öldürülüyor evet burada da <gül> Şimdi konumuza başlamadan vaktimiz de bitiyor. Ee, ancak e, hemen toparlamaya çalışarak en azından bir yere kadar gelmeye çalışsak mı burada? Yine burada uzun gidiyor. Yani riddet bölümü bu yine riddet bölümünde bırakalım. Çünkü bunların e, anlaşılması lazım. Riddeti de kaça ayırdıydık? Riddeti mugallaza değil mi? Bir de riddeti mücerrede. Riddet-i bir de riddeti i Mücerre'de Riddet-i ağırlaştırılmış mürtedlik bir de var ki riddeti i Mücerre'de sade mürtet olmak arasındaki fark neydi Riddeti i yani adam İslam dininden çıkmak yetmiyor. Üzeri üzerine Allah'ın ayetini inkar etme, onunla alay etme, Müslümanlarla alay etme, Müslümanların aleyhine e, bir takım işler yapma, Müslümanların ne bileyim her zaman onlara savaş açma, her zaman onlara bir takım zarar verme çabasında olması, yeryüzünde ifsat çabası. Bir de var ki i Mücerre'de adam İslam'dan dönmüş, e, herhangi bir meselede kuşkulandığından vesaire dönmüş ama Müslümanların aleyhine de özel bir çalışma içerisine girmemiş. Ee, onların hükümleri de farklıdır. Biz e, bunu yine burada bırakalım. Nasıl ise bir dahaki dersimizde e, mürtetlikle ilgili biraz daha detay işleriz. Çünkü e, bunların cezaları da farklı. Yani mugallaza olanın cezası da farklı. Mücerredi olanın cezası da farklıdır. Bundan sonra heva ve muhalat bölümü var. Onları da bir dahaki derslerimizde işleriz inşallah. Ve ahir deavan elhamdülillah reddül Yürüyüşen